Açık Radyo 25. yılında. Açık Radyo'da dinleyicilerimizle birlikte daha, daha nice yıllara. Tekrar merhaba, Açık Radyo 25. yaşında diyoruz. Açık Radyo 25. yıl etkinliklerinin başlayacağı bu haftanın ilk yayınında Deniz Koloğlu ile beraberim. Merhaba Merhaba, iyi akşamlar herkese. Hoş geldin dergim. Evet, özel bir vesileyle Açık Radyo 25. yıl etkinliklerinin ki bu cuma günü gerçekleşecek. Ee, hadi topu sana atayım. Ne yapıyoruz bu cuma? Ben topu <gülüyor> internet, daha doğrusu sosyal medya kullanan dinleyicilerimize atıyorum. Bilmiyorum nasıl döner top ama Açık Radyo kaç yaşında hashtag ile <gülüyor> Açık Radyo'nun 25. Evet. yılına girdiği gün bir soru sormuştuk. Ee, bu aramızdaki konuyu belki kısaca hatırlatmak gerekir. Biz karar veremedik. Daha doğrusu verdik de çoğunluk sağlayarak önce. Bu öyledir evet. ya sıfır yaşındayım o zaman işte bir yaşına geldiysem sayılır ki gün alıyorum falan. Özetle 25. yılımızdayız artık evet. 13 Kasım'dan itibaren. Yani açık radyo olarak matematik bilimini de evet. <gülüyor> <gülüyor> zorladığımızı söyleyebiliriz. Evet, 2019'un 13 Kasım'ından e, bu yana aslında 25. Yılımız, yılımızda olduğunu, olduğunu söylüyoruz. Ve işte şimdi bunun e, biraz böyle içinde dolduracağız. İçini doldurmaktan kasıt aslında dışarıya çıkacak, sahaya çıkacak Hı -hı. radyo yoksa... Dinleyiciler çok iyi fark etmişlerdi ki Kasım'dan bugüne yani 13 Kasım'dan bu yana radyoda zaten acayip arşiv kayıtları dönmeye başladı. Bunun için de ellerine sağlık demem lazım. Meşakkatli bir çalışmanın altında. Ee... Öyle ya ben madencilik yaptığımı söylemiştim. O gün yayında spontane bir şekilde bir tanım olmuştu Hı -hı. benim için. Aslında buradaki özellikle siz son ekibin açık radyonun uzundur e, Hı -hı. belli bir zaman aralığında yayın ve tekniğinde olan ekip 16 yıl oldu siz burada çalışalı. Ondan önceki yani. ekiplerin birikimi ve tabii ki Ömer Madan'ın da hafızasıyla başından hı hı. beri burada olan kişi olarak hı hı. E, o donelerle aslında ben madene giriyorum. Işığım ve kazmam siz ay artık bu maden konusunda bir kenara bırakabiliriz ama e, yalnız başıma değilim. Bir çeşit hem metodolojimiz de var hem de günden güne gündem de değişiyor. Doğru. Dolayısıyla e, organik bir şey, ...listemiz var sürekli değişen. Evet arşiv biraz da böyle bir şey. Biz de bunu aslında yenici öğrenmiş oluyoruz. Yani işte... ...13 Kasım'daki yayında söylemiştik işte... ...12 bin tane... ...ya yani daha 12.000 12 bin bölümlük podcast arşivimiz var ama... ...yani orada... Herkesin ulaşabileceği bir şekilde duruyor olsa da arşiv niteliğini kazanması için aslında bugünle bir konuşuyor olması lazım. Bir tasnif ve de dediğin gibi evet. belli günümüzün tarifiyle yine belki hashtaglerle onları arayabilecek hale getirmek gerekiyor. Evet tabii bir yandan bunun da uğraşındayız. 2020'yi buna da vesile biliyoruz. İşte 12 bin başlık dedik. Odaki podcast arşivini de başka mecralara da sıçratacağız, yayacağız. O da çok heyecanlı bir şekilde başlattığımız bir diğer süreç. Pek evet. çok şey var yani. Kesinlikle yani hiç işimiz yok o yüzden böyle bir işe girişelim dedik. İkiye ayırmakta fayda var belki. Biz kendi aramızda kolaylıkla anlayabiliyoruz neden bahsettiğimizi ama bir yayın ayağı var bir de saha ayağı var. Şimdi evet. web ve yayındaki bu atraksiyonlarla yayın ayağından bahsettik. Belki sahaya inebiliriz şimdi. Yani, evet. yani yayının dışına taşma. İyi evet. Yani e, kurum olarak çok adetimiz olmayan bir şekilde yılbaşını kutlayalım dedik. Çünkü 2020'yi hakikaten önemsiyoruz. E, onu söyleyebiliriz. Yani hep bir değerlendirme yayınları oluyor. Ama işte bu sefer 2020'ye girerken dinleyicimiz de hem de 13. Cuma'yı e, bir tür vesile ilk defa bu Cuma günü uzun yıllardan sonra ilk defa buluşacağız. E, DJ'lerimiz de birer açık radyonun güzide. DJ programcılarından sadece ikisi evet, sürü var onlardan. Gürkan ve Barışka. Evet. Bu ilk partide bizlere eşlik edecek. Cezayir'de. Gürkan Blackout programından hatırlarsınız. Ee, Barışka da Satürn programından. Rahmetli İsmet Polat'la yapıyorlardı programı. Evet, İsmet'e de buradan selam etmiş olalım. Barışka, Satürn'den ve Gürkan işte Blackout ekibinden bir disko set hazırladılar bizlere. Plaklarını döndürecekler üstelik. Evet, plak. Evet partilerin ilki olacak diye düşünüyoruz. Açık Radyo'nun eski partileri meşhurdur. Bilenler çok iyi bilir Açık Radyo nedir de filan da yazar. Yani 50'den fazla tematik parti geçmişimizde var ama bir süredir galiba bunu ihmal ediyorduk. Belki yayın peşinde koşturmaktan, belki başka sebeplerden bilmiyorum. Gün, günün koşulları da değişti, onun da çok etkisi var. Belki başka bir zaman daha detaylı konuşuruz ama şimdi evet. şimdi bir parti yapmakla bir sene 97-98'i bir şenlik bir parti Tabii. yapmak farklı bir şeydir. Buradan hemen müzik şenliğini belki kısaca iki yıl hı hı. peş peşe yapılmış olan 97 ve 98'de Harbiye Askeri Müze'de Açık Radyo ve Pozitif ekibinin birlikte düzenlediği ve gönüllü yarı gönüllü yani kim elinden ne geliyorsa çekimeden ortaya koydu ve orada bunun çalışmasını da yapıyoruz sevgili dinleyiciler. Umarız yani mecrasını bilmiyoruz yayında mı olur basılı bir şey mi olur. Müzik ile ilgili bir özel çalışma evet, bahsediyoruz. Evet özel çalışma pardon içime döndüm anlatırken hı hı. E, muhakkak günümüze taşınıp böyle güzel şeyler de oldu demek. Bu bir kıvanç meselesi değil tabii ki övüneceğiz e, eski ekibin açık radyolu evet. insanların yaptığıyla ama bu memlekette böyle güzel bir hadise oldu düzenlendi diye. E, geleceği umut ...vermek ve aslında cesaret almak için. Evet. Aa, böyle bir şey yapılabiliyor muymuş... Tabii hem cesaret de Demek de için de biraz da ilham devşirmek için. Tabii. Çünkü yani müzik şenliklerine bakıldığında e, bugün de aslında geçerliliğini koruyan pek çok meselenin e, şimdi çok daha popülerleşmiş pek çok müzik türünün burada konu edildiğini görüyoruz. İşte biz e, öyle mi diyorum ki yani etkinliklere başladık ve e, biz müzik şenliği hani kapsamında olmasa da yapacağımız şeyler aslında o günün e, derdi neyse yani bir araya gelmek bir hani kültürel bir e, şeyle motivasyonla aslında ve belli ...bir e, paylaşım prensibiyle... ...karşılıklı paylaşım prensibiyle... E, ...hareket edeceksek şayet... ...hareket edilmişse yine öyle yapabiliriz... ...ve aslında işte temas diye de açıkladık... E, ...13 Kasım'da 25. yıl... ...temamızı Açık Radyo Dinleyicisiyle... ...yeniden temas ediyor... ...evet bu şekilde... Evet pek çok sürpriz olacak... ...2020 yılında... Ee, ...dedik ee, ki yayına girmeden önce, önce... ...acaba size ne kadar bahsedebiliriz... Hı. ...henüz gerçekleşmemiş ama hayalini... ...kurduğumuz etkinliklerden diye... Kısaca yapmak istediğimiz etkinlik tiplerinden ipucu verebiliriz. Bu bir şenlik yapabilir miyiz içemin değiliz ama en azından onu konuşabileceğimiz bir platform yaratıma amacındayız. Onun dışında. Radyoculukla günümüz podcast yapma eğilimlerinin farklılığı birbirine beslediği, birbirine yol açtığı hı hı. ya da yolunu kesip bayrağı alıp başka türü devam ettiği gibi konuların tartışılabileceği ve yüksek sesle düşünebileceği bir platforma neden vesile olmalım diye olmayalım diye düşündük. Evet. Bütün bu etkinlikler için bu arada. Maksat aslında e, kültür sağlayıcıları, kültür, kültür aracıları, kültür üretenlerin birbirlerine ihtiyacı olduğu e, temasının da altını Hı -hı. çizmek. Temas da zaten bunun yöntemi olacak. Çok doğru. E, panel bir vesile olabilir. Sergi gibi bir takım fantazilerimiz var. Sanatsal fantazilerimiz var. Birkaç fikir ve birkaç teşebbüsümüz de var. Evet. E, bakalım dediğin gibi yani... Sesli e, diye bir ipucu verebiliriz yine sesli bir şeyler olabilir mi diye arayış içindeyiz evet yaratıcı sesli insanlarla ise. çevrili olduğumuza neredeyse %100 eminiz onu söyleyebiliriz 25. Evet. yıl etkinlikleri umarım bu yaratıcı insanlarla yani siz dinleyicilerimizle buluşmamıza vesile olur ilk etkinlik 13 Aralık Cuma akşama Cezayir'de Gürkan ve Barış Kağıt çalıyor. 13. parti diskosu evet bu güzel güzide Jingle'ın reklamda da belki kulağınızda çalmıştır Cezayir'de. 25. Reklamı. evet ee, teaserını yapan sevgili arkadaşlarımıza bir selam etmek isteriz. Evet, altyapılarda da Poet Barış Demirel ve Ömer Şahin'i duyuyorsunuz. Onların ellerine sağlık. Ben hep alıştım müzikleri. Evet ve okuyanlar da? Ee, okuyanlar Göksel'in Göksel ve Melisa Önel. Evet, ikisine de ayrıca teşekkürler. 13. Aralık Cuma, kapılar saat 7'de açılıyor. 13. Cuma diskosunda hepinizi bekliyoruz. Cezayir'de. Şimdi Matt Bianco'dan bir disko parçamız var. Get out of your lazy bed. It, baby, I don't care anymore You can sleep on the floor Cause I'm looking you out So come on, get up I won't say you again I'll drag you out Açık Radyo 25. yılında Radyo'da dinleyicilerimizle birlikte daha, daha nice yıldırı yıldır.